1. Haramdan sakınmak, emirleri yerine getirmekten ibaret takvayı temel sermaye yap. Zahiri duygularını haramdan sakındırdığın gibi, kalbini de harama sirayet edecek fikir ve vesveselerden, bozuk niyetlerden temizle. Kemali zillet ve tevazudan ibaret ubudiyetle Cenab-ı feyyad Mutlak'ın emirlerini yerine getir. Bunda imam iki büyük hasleti nazarı itibara almıştır. Bu iki aslet takva ve ubudiyetin özüdür. a. Muhabbetullah'tır. Yani aşırı derecede Allah'ı sevmek demektir. İbadet, şeriatla amel etmek bu muhabbetin semeresidir. b. Haşyetullah'tır. Yani gizli ve aşikarede Allah'tan korkmaktır. Bu özün semeresi günahları terk etmek ve sünneti ihya etmektir. Her hikmetin başı Allah korkusudur. 2. Cehaleti terk et. Ölünceye kadar fıkıh ilmi öğren. Zira fıkıh ilmini bilene hadisi şerifte müjde vardır. Allah Teala kimin hakkında hayrı dilerse, onu dinde fıkıhçı kılar. Yani helal ve haram ilmini güzelce anlar ve onunla amel eder. 3. Dinde veyahut dünyada, ona muhtaç olduğun kimseden başkasına arkadaşlık yapma, muhtaç olduğun kimseye de basiret üzere hareket et.